Hazırlayan rejimden Çelenk Bartra. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'dayız. Hariciden Sanat Programı'nda ben programcınız Çelenk. Bugün iki konuğum birden var Depo'dan. Aslı Çetin Kaya ve Asana Günal. Hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk.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 Tarişten sanat tabii kültür sanat alanında üretenlerin sesini radyoya taşıyor ve bu alanda çalışan pek çok sanatçı, e, kültür insanı, kurum temsilcisi çok uzun süredir oldukça üzgün Osman Kavala'nın özgürlüğünden e, maalesef e, özgürlüğünden uzak kalmış olmasından ötürü diyelim. E, ben de birkaç kere Silivri'ye gitme fırsatı buldum arkadaşlarımla yapılan organizasyonlarla tamamen kendi kendimizi organize olarak aslında organizasyonlarla derken bunu da vurdu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 Vardiya etkinliği oldu. Berlin'de de hatta Vardiya'nın bir, Vardiya bir ayağı oldu. Berlin'de de Vardiya'nın bir ayağı oldu. Ve sanatçıların burada yaptığı pek çok eylemliğin hep bir Berlin ayağı da oldu. Hı -hı. Sağ olsun oradaki arkadaşlar da hep bir hani destek oldular. O anlamda aslında baştan itibaren hakikaten ben yani sanatçıların gösterdiği destek ve dayanışmayı çok örnek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 işbirlikleri var. Şimdi hani başka bir şeye evrilecek tandem devam edecek. Avrupa ile işbirliği o anlamda hani öncelikli bir alan Anadolu kültürü için. Peki kültür için alanı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 och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 faktörlerinin hani ne mekanları kaldı ne gelirleri kaldı ne ekipmanları kaldı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 Antep'te ne yapıyoruz, şurada neler oluyor diye hep soruyordu. E, yani. Tabii ki tamamen yerleştiği dönemi göremedi. Asıl sana da sormak istiyorum. Sen depo tarafından, Anadolu Kültür tarafından nasıl görüyorsun kültür için alanı, Osman Bey'i? Ben aslında Asene'ye şey onun söylemesini rica edecektim. Bu kültür için alan bir bir çok kurumun, konsolosluğun ortaklığıyla hı hı. hayata geçmiş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 2002'den beri kaç yıl oluyor? Neredeyse işte 10 17. 17 yıl. 17 yıl e, az bir süre değil ve bu güvenilirliği bu şeyi e, tecrübeyi oluşturmak bence başlı başına büyük bir kazanç. Şimdi e, Osman Bey hani bir sürü notlar yolluyor. Bir, e, belki biraz da bu 17 yıllık emeğin ayakta kalmasını <gülüyor> çok önemsiyor. Evet. E,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 Yani şey de çok ilginç bu süre içinde çok çeşitli projeler gerçekleşmiş. Yani tek bir hmm. her sene devam eden bir ne bileyim konser bir sergi bir, bir şey değil de o kadar ilginç bir şekilde esneklik sağlanabilmiş ki işte dediğin gibi sinemadan.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 bir şarkı dinleyelim. Tamam. Mara du påsår den Tune inte i chilkadärin. Sådigt går du medarin. Hårt är det, men han är inte medarin. vareles. Du har dig varteres. Har dig har gimjarne, har dig har dig. Har dig inte medarne. Xa jag inte är tillräckligt, jag är bara en del av dig. Jag är inte så bra, jag är bara en del av dig. Jag är inte så bra, jag är bara en del Ya name, make a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 16 ayın sonunda Mart'ta bir iddianame çıktı ve en sonunda bir de mahkeme tarihi verildi İlk mahkeme 23-24 Haziran'da ikincisi de 18 Temmuz'da oldu.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 dünyanın Açık Radyo program destekçisi olun. Bilveya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.